İzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali En-Nah Suresi 1-72. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 128 ayettir. Nah, bal arısı demektir. 68. Ayette Rabbin bal arısına en-nahle olan ilhamı anlatılmış ve bu kelime sureye ad olarak verilmiştir. 95. 97, 110, 126 ve 128. ayetleri medenidir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1. Ayet Allah'ın kıyamet ve azapla ilgili emri geldi. Artık onu çabuklaştırmak istemeyin. O, müşriklerin eş tuttukları şeylerden münezzeh, tamamen uzak ve yücedir. 2. Ayet Allah kullarından dilediğine melekleri emri demek olan vahiy ile indirir. İnsanları uyarın. Şüphesiz benden başka ilah yoktur. Emirlerime uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının diye. Ayette geçen ruh kelimesi burada vahiy manasındadır. 3. ayet. Gökleri ve yeri hak bir nizamla o yarattı. O Onların ortak koştuklarından yücedir. Dördüncü ayet. O, insanı menideki sipermadan yarattı. Böyleyken bir de görürsün ki o, büyüyüp yetişince Allah hakkında apaçık tartışan bir düşmandır. Yaratılma oluşumunu iyice düşünen, aklını nefsani ve şeytani hislerin güdümünden kurtaran insan, yaratan Rabbine karşı saygı duyar ve emirlerine uyar. Çünkü kendini, yaratılışını ve gayesini bilen, Rabbini bilir ifadesiyle Allah'a karşı başkaldırı aptallığında bulunamaz. Beşinci ayet Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Altıncı ayet Onları akşamleyin getirdiğiniz, sabahleyin meraya saldığınız zaman, onlarda sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Yedinci ayet. O hayvanlardan bazısı ağırlıklarınızı yüklenip, sizin ancak binbir türlü zahmetle veya yarı canınızı tüketerek varacağınız bir memlekete taşırlar. Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Sekizinci ayet. Atları, katırları ve merkepleri hem kendilerine binmeniz için hem de süs hayvanı olarak yarattı. O, sizin henüz bilmeyeceğiniz nice binecek şeyleri de yaratır. 9. Ayet Yolun doğrusunu bildirmek Allah'a aittir. Ondan sapan eğri yollar da vardır. O dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Fakat imtihan için doğru yolu seçip, Onda gitmeyi veya sapmayı bizim tercihimize bıraktı. 10. Ayet Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. 11. Ayet Size Allah onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. On Ayet: Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize istifadenize verdi. Yıldızlar da Onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Elbette düşünemeyenler ve nankörlük edenler bunlardaki delil ve ibretleri görmezler. Kendisinde düşünce yeteneği olan insanlar düşünür, önce varlığının farkında olur. Kendisini insan olarak bilir. Böyle olunca da zorunlu olarak Rabbini bilir ve Rabbi ile kendisi arasındaki bağı, alakayı düşünür. Artık sorumluluk yüklenmeye ve gereğini yerine getirmeye başlar. 13. Ayet Yeryüzünde yarattığı rengarenk şeyleri de sizin istifadenize vermiştir. Bunda öğüt alan kimseler için elbette bir ibret alacağı dersler vardır. 14. Ayet Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci, mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arıyasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. Balığın taze olarak vasıflanması, çabuk bozulup kokacağı için hemen taze olarak yenmesi dolayısıyladır. 15. ve 16. ayet Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Pusulaya tesir eden kutuplardaki manyetik alan etkisi de bu alametlerdendir. 17. ayet Hiç yaratan Allah, yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp, ibret almayacak mısınız? 18. Ayet Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Madem ki Rabbimizin nimetlerini asla sayamayız, öyleyse aklı selim sahibi bir insan olmanın gereği olarak, onun nimetlerine karşı nankörlük yapıp da küfür ve isyana sapmak değil, Bilekis ibadet ve emirlerini hayatımıza hakim kılarak onu tanıdığımızı göstermek ve şükrünü yerine getirmek lazımdır. 19. Ayet Allah gizlediğiniz şeyleri de açıkladığınız şeyleri de bilir. 20. Ayet O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. 21. Ayet Onlar diri değil ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar, gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman verileceklerini de bilmezler. Ayet-i Kerime'de hem putlara hem de onlara bağlanıp tapınanlara bir ala ifadesi vardır. Ey müşrikler! Aklınızın basitliğinden, ilkelliğinden mi? Yoksa Allah'ı ve ondan gelenleri gündemde tutmama inadınızdan mı onlara bağlanıyorsunuz? İslam öncesi Arap müşrikleri putların önüne gider, dilek ve şikayetlerini dile getirirlerdi. Hatta uzak bir yoldan geldikleri zaman önce putlarını ziyaret eder, sonra evlerine giderlerdi. 22. Ayet İlahınız tek bir ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Ayet-i küfür ve inkarın kaynağının büyüklenmek olduğu belirtilmektedir. 23. Ayet Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. 24. Ayet Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler. 25. Ayet Böyle söylemeleri ve günahlara rehberlik etmeleri kıyamet gününde hem kendi günahlarını tam olarak hem de bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenip taşımaları içindir. Bir bakın hele, yüklendikleri şey ne kötüdür. Bu iki ayeti kerimede görüldüğü gibi Allah'ın indirdiğini beğenmeyip kendi benlikleri, heva ve hevesleri doğrultusunda batıl yolu tercih eden ve diğer insanları da bu yola götürmekte önderlik edenler ve onların peşinden gidenler işlenen günahlarda ortaktırlar. 26. Ayet Onlardan yani müşriklerden öncekiler de peygamberlerine hile ve tuzak kurmuşlardı da Allah'ın azabı onların binalarını temellerinden yıkmak için gelmiş, rüzgar ve zelzeleyle üstlerindeki tavan başlarına çökmüştü. Bu azap onlara fark etmedikleri yerden gelmişti. 27. Ayet Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve Hani benim yerime kendisine bağlanıp da onlar namına İslam'ın emirlerine göre yaşamak isteyen müminlere düşman olduğunuz ortaklarım nerede? Diye soracak. Kendilerine ilim verilen müminler de elbette bugün rezillik ve kötülük, küfre, inkara sapanlar üzerinedir diyecekler. Müşrikler kendileri gibi putlara ve putlaştırdıklarına saygı duymayan, tağutlarla uzlaşmayan fakat Allah'ın indirdiği ilkelere göre yaşamak isteyen müminlere düşman kesiliyorlardı. 28. Ayet Ama Allah'ın emirlerine hiçe sayıp küfür ve şirk yoluna saparak kendilerine zulmederlerken meleklerin canlarını alacağı kimseler ölüm anında biz hiç fenalık yapmazdık. Küfre ve şirke sapmazlık diyerek teslim olur, merhamet umarlar. Hayır, şüphesiz ki Allah, yapmakta olduğunuz şeyleri hakkıyla bilendir. 29. Ayet O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İman ve İslam'a karşı büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. 30. Ayet Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayanlara, Rabbiniz ne indirdi denildi. Onlar da hayır, iyilik indirdi dediler. Bu dünyada güzel davrananlara güzellik, çok iyi mükafatlar vardır. Onlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Günahlardan sakınan, Allah'ın emrine uygun yaşayanların yurdu hakikaten ne güzel. 31. Ayet O güzel yurt, adn cennetleridir ki o kimseler oraya girecekler. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Onlar için orada istedikleri her şey vardır. Allah takvaya eren ihlasla emrine uygun yaşayanları böyle mükafatlandırır. 32. Ayet Bunlar meneklerin iyi ve hoş olarak canlarını alacakları kimselerdir. Menekler onlara size selam olsun, yaptıklarınızdan dolayı girin cennete derler. 33. Ayet o inkarcılar kendilerine ancak meleklerin gelmesini veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yaptı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat inkarlarıyla onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. 34. Ayet Nihayet yaptıkları kötülükleri ve Allah'a emirlerine baş başkaldırıları onları çarptı ve kendisiyle alay edip durdukları şeyin azabı, kendilerini kuşattı 35. ayet müşrik olan Allah yerine başka şeylere bağlanan tapanlar eğer Allah dileseydi biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler kendilerinden öncekiler de böyle yaptı kendi suçlarını Allah'a yüklemek istediler peygamberlerin üzerine apaçık bir tebliğden başka bir şey düşer mi 36. Ayet Handolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men eden ve hevasına göre dine ait hüküm koyup tanrılık taslayan Tagut'tan kaçının diye tebliğde bulunan bir peygamber gönderdik. Onlardan kimine Allah niyet ve gayretine göre hidayet etti, kiminin hakkında da kötü niyet ve amellerine göre sapıklık sıfatı kesinlik kazandı. İşte gezin dolaşın yeryüzünde de peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu bakın. Ayet-i kerimede geçtiği üzere bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya çağırmak ve tağutlardan sakındırmak için gönderilmiştir. Çünkü tağutlar kendilerini Rab yerine koyarak Allah'ın dinine karşı kurallar geliştirmişler ve insanları Allah'ın emirlerinden koparmış hatta onun emirlerine uymayı açıkça yasaklamışlar ve onları zorunlu olarak kendi din, fikir ve sistemlerine bağlamaya çalışmışlar. Rededenlere hasım kesilmiş ve onları hor görmüşlerdir. En tehlikeli durumda budur. Sahabi Kiram'ın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden biri "Amen tübilla ve kefer tübitt tagut.'' Allah'a iman ettim, tağutu red ve inkar ettim" sözüdür. 37. ayet. Ey Muhammed. Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah kötü niyet ve amellerinden dolayı sapıklıkta bırakacağı kimseleri doğru yola iletmez. Onların bir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah kulunu hiç saptırmaz. Ancak kulun kendi kötü niyet ve amellerine göre onu içinde bulunduğu sapık hali üzre terk eder. 38 ve 39. ayet onlar, ölen kimseyi Allah diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecektir. Bu, onun kendisinin üzerine aldığı gerçek kesin bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah, dirilme hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamak ve inkar edenlerin de kendilerinin hakikaten yalancı olduklarını bilmeleri için diriltecektir. 40. Ayet biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ol demektir ve o da derhal verir. 41. Ayet Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. 42. Ayet onlar hem eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. 43. Ayet Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bilmiyorsanız zikir ehline iyi bilenlere sorun. Bu emirle istitlal edilmektedir ki müminler bilmediklerini bilenlere sormakla mükelleftir. 44. Ayet o peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri Kur'an'ı indirdi ki kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Kur'an'ı anlamak için yalnız akıl yeterli değildir. Çünkü Allah Teala insanlara indirdiği Kur'an'ın açıklanmasını istemiş ve onun içinde Resulüne hikmeti, sünneti öğretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde ''Biliniz ki Allah bana Kur'an ile beraber onun bir mislini uygulama ve açıklaması olarak vahyetmiştir.'' buyurması diğer bir delildir. Nitekim Yüce Allah'ın razı olduğu ve tamamladığını bildirdiği İslam, Resulünün açıklama ve uygulamasıyla hadis ve sünnetiyle yürürlüğe konulmuştur. 45. Ayet Kötü işler için hile düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yere batırması veya düşünemedikleri bir yerden kendilerine azabın gelmesi hususunda emin mi oldular? 46. Ayet Yahut dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamasına karşı emin mi oldular? Onlar buna engel olup Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. 47. Ayet Yahut Allah'ın azar azar eksiltmek suretiyle kendilerini almayacağından da emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbiniz çok şefkatlidir. Çok merhametlidir. 48. Ayet Onlar Allah'ın yarattığından herhangi bir şey görmediler mi ki, onun gölgeleri bile ilahi kanuna boyun eğerek Allah'a secde halinde sağda ve solda yer değiştirirler. 49. Ayet Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler yalnız Allah'a secde ederler ve onlar asla büyüklenmezler. Secde kelimesi her ne kadar 49. ayette ise de... 50. ayeti okuduktan sonra secde etmek daha uygun görülmüştür. 50. ayet Onlar, kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar... ...ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. 51. ayet Allah, iki ilah edinmeyin. O, ancak bir tek ilahtır. Yalnız benden korkun... Bana kolduk edin buyurdu. Din yönünden hayata hükümran olan yalnız Allah'tır. Onun emirlerinin önüne geçen, onları geçersiz kılan ve onların yapılmasına engel olanlar da sesli veya sessiz kendini ilah yerine koyma olup, bu hususta onlara gönüllü itaatte de onları ikinci, üçüncü ilah, Rab edinme vardır ki bu durumda bütün hayat düzeni bozulur. Başka Rab edinenlere de Allah cenneti haram kılmıştır. 52. Ayet Göklerde ve yerde olan şeyler ancak O'nundur. Din de daima ancak O'nun olup, itaat de ancak O'nadır. Öyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyor da, O'nun emirlerine uygun yaşamıyorsunuz? Yüce Allah zatında sıfatlarında bir olduğu gibi, mülkünde dinin sahibi olmasında, Hüküm ve hakimiyetinde de birdir. İslam'a göre bütün emirler Allah'ın emrine uygunluğu dahilinde geçerlidir. Kulluk ancak Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleşir. 53. Ayet Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. 54. Ayet Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman... İçinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. 55. Ayet Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. 56. Ayet Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen put heykeller için pay ayırırlar. Allah'a an olsun ki uydurup durduğunuz şeylerden dolayı kesinlikle hesaba çekileceksiniz. 57. Ayet O müşrikler kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! O bundan münezzehtir. Şanı yüce ve bundan uzaktır. Hoşlandıkları oğlan çocuklarını ise ...kendilerine nispet ediyorlar. 58. Ayet Onların birine kızı olduğu müjdelenince... ...öfkelenmiş olarak gözü simsiyah kesilir. 59. Ayet Kendisinin kız doğumuyla müjdelenmesinin... ...zanlınca kötülüğünden dolayı toplumdan utanıp gizlenir... ...ve bu durum karşısında ne yapacağını düşünür. Aşağılanma ve utanç içinde... ...onu sağ mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın hele... Verdikleri hüküm ne kötüdür. Melek gibi Allah'a nispet ettikleri kızlarından sıkıntı değil sevinç duymaları lazımdı. Oysa cahiliye devrinde kadınların hiç değeri yoktu. Onlara aşağılık bir varlık ve genellikle zevkaracı olarak bakılıyordu. Böyle bir ortamda gerek hayasız yaşantılarıyla şereflerine leke getireceği, gerekse çeyizlerini yapamayacakları korkusuyla kızlarını daha küçükken diri diri gömüyorlardı. Aynı dönemlerde dünyanın diğer yerlerinde de kadın aşağılık bir yaratık olarak görülüyordu. İşte ilk defa İslam bu aşağılamayı kaldırdı. Kadını hem şahsiyet, hak ve hukuk sahibi yaparak hem de yabancı erkeklerin zevkine alet olmaktan kurtararak değerini yüceltti. 60. Ayet Ahirete inanmayanlar için işte böyle ve daha nice kötü mesel, sıfat ve örnekler vardır.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 62. Ayet. İstemedikleri şeyleri Allah'a ait kılarlar. Üstelik dilleri de en güzel sonucun şüphesiz kendilerinin olduğuna dair yalan söyleyip durur. Hakikatte onlar için ateş vardır ve onlar cehenneme önde gitmiş, gidecek olanlardır. 63. Ayet. Ey Muhammed! Allah'a yemin olsun senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik.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 Böyleyken onlar yine batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine karşı hala nankörlük mü ediyorlar? Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Ennah Suresi ila 72 Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkoğ